L'Europe pour toi, l'Europe Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özer. Radyo dinleyicileri, hayal tacirleri programıyla karşınızdayız. Bugünkü konumuz e, anayasa değişiklikleri, anayasa mahkemesinin kararı ve arkasından gelen referandum tartışmaları. Bunu telefon konuğumuz doçent doktor Sultan Üzeltürk ile görüşeceğiz. İsterseniz bunun öncesinde kısaca gündemimize bakalım. Aslında Türkiye'deki gündemi... Referandum tartışmaları fazlasıyla meşgul etse de Avrupa Birliği açısından da ve Avrupa Birliği'nde de bazı gelişmeler var. Bunları hatırlamakta fayda var. Catherine Ashton ve Stefan Füller'in de katılımıyla Türkiye AB üst düzey siyasi diyalog toplantısı 13 Temmuz tarihinde yapıldı ve burada Türkiye'nin üyelik perspektifi teyit edildi. Bu toplantının gündemine ve yapılan konuşmalara telefon bağlantımızdan sonra daha detaylı olarak değineceğiz. 8 Temmuz tarihinde İngiltere'nin yeni dışişleri bakanı William Hague ile Ahmet Davutoğlu bir araya geldiler. E, İngiltere'nin yeni dışişleri bakanıyla Türkiye'nin dışişleri bakanının ilk toplantısıydı bu. Ve burada İngiltere'nin Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteğin yinelendiğini Gördük Belçika ve İspanya'yı takip eden İspanya pardon Fransa burka yasa konusunda önemli bir adım attı tırnak içerisinde önemli bir adım meclis bire karşı 335 oyla burka yasağını getiren tasarıyı kabul etti burada sosyalistlerin oylamaya katılmaması enteresandı merkez sağdan bir parlamenter oylama sonrası yaptığı konuşmada burka yasağının mecliste kabul edilmesi sonucunda iki unsurun galip geldiğini bunların da demokrasi ve cumhuriyet olduğunu Bizlerle paylaştı. E, Fransa ayrıca sözde Ermeni soykırımını reddedenlere para ve hapis cezası verilmesine ilişkin tasarıyı yeniden meclis gündemine taşıdı. E, Tabi hani burka ile beraber bunu da düşündüğümüzde bir e, ifade özgürlüğü konusunda Fransa'da sorun yaşandığını dile getirmemiz mümkün olabilir. Belki bir programı da bunu ayırmak faydalı olur diye düşünüyorum. Emeklilik reformu ve L'Oreal skandalıyla e, birlikte Sarkozy'ye verilen halk desteğinin %32'ler seviyesine düştüğünü görüyoruz. Meclisteki hummalı çalışmalarla birlikte bunu da düşündüğümüzde ifade özgürlüğü bağlamında özellikle düşündüğümüzde Sarkozy'yı zor günlerin beklediğini özellikle Ağustos ayından sonra zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz. Slovakya'nın Avrupa Birliği tarafından kabul edilen ekonomik kurtarma planına dahil olması için diğer üye devletlerin baskıları devam ediyor. Slovakya ise AB çapında oluşturulacak bir kurtarma planına veya Yunanistan Özelinde bir kurtarma planına çok sıcak bakmıyor. Gündemin e, geri kalan maddelerine devam etmeden önce telefon bağlantımızı yapalım. Hocam günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun bizler de çok iyiyiz. Fakat biraz kafamız karışık. Çünkü bu <gülüyor> referandum tartışmaları gündeme e, oldukça meşgul ediyor. İsterseniz evet. bu anayasa değişikliği paketinin içinde neler vardı? Önce onları bir hatırlayalım. Şimdi tabi anayasa değişikliği paketi 26 maddelik geniş bir paket. E, bu paketin içindekileri ikiye ayırabiliriz. Bunlardan bir kısmı yargıya ilişkin e, düzenlemeler. Özellikle anayasa mahkemesinin, e, hakimler savcılar yüksek kurulunun ve askeri yargıya ilişkin e, düzenlemelerin değiştirilmesi söz konusu. İkinci kısım ise temel hak ve hürriyetler alanında e, yapılan değişikliklerle karşımıza çıkıyor. Burada neler var diye soracak olursanız. Burada eşitlik ilkesine ilişkin bir takım değişiklikler var. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin var. Ee, bunun ötesinde memurların sendikal hakları ile ilgili gelişmeler var. Ee, ve e, ombudsman e, dediğimiz kamu görevlileri e, kurulu o, açısından bir e, kamu denetçisine başvurma hakkı görülüyor. Yani bu anlamda e, iki farklı e, başlık altında bu a, anayasa değişiklikleri toparlanabilir. Bu iki başlık altında meclise evet, getirildi. Evet, temel başlık altında. evet. Peki, e, mecliste oylama yapıldıktan sonra anayasa mahkemesine paket evet. gönderildi ve anayasa evet. mahkemesi bir karar verdi. Hı hı. Henüz e, gerekçeli karar açıklanmadı bildiğimiz kadarıyla. Evet, açıklanmadı. Ancak basından takip edebildiğimiz kadarıyla mahkemenin aldığı karar neleri değiştirdi ve ortada ne kaldı? Şimdi öyle aslında ortada ne vardı diye ben az önce çok genel olarak söyledim ortada ne vardı diye belki bunu bir parça vaktimiz varsa ben tabii, tabii, e, vaktimiz var. e, siz şey yap açıklamak isterim çok iyi e, yargı bölümüne bakarsanız ortada e, aslında biz 1982 anayasasında e, en zayıf alana müdahale ediyoruz demektir yani 1982 anayasasında neresini değiştirmek gerekir diye bana e, 82 anayasası yeni e, yürürlüğe girdikten sonra doktor öğrencisi olarak sormuşlardı uzun bir metin hazırlamıştım ve yargıda odaklanmıştım. Çünkü yargı 1982'de çok zayıftır. Ve tamamen yürütmenin güdümüne sokulmuştur. O yüzden 1982 Anayasası'nın bu alanında neler yapıldı? Acaba bu kadar düşük yargı e, standartına ne getirildi diye soracak olursanız önce e, isterseniz hakimler, savcılar, yüksek kuruluna bakalım sorunumuz neydi? Sorunumuz şuydu. Bir, yedi tane üye var. Yedi üyenin e, ikisi doğrudan doğruya Adalet Bakanı ve Müsteşar yürütmenin kendisi. Diğer bir 5 üye ise e, 3'ü Yargıtay'dan, 2'si Danıştay'dan e, seçiliyor, aday gösteriliyor daha doğrusu Cumhurbaşkanı seçiyor. Yani 7 üyenin e, 7'si de yürütme kaynaklı. Sonra bir başka husus daha vardı. Hakimler ve savcılar aynı çatı altında toplanmışlardı. Aslında hakimler ve savcılar yargı alanının iki ayrı ayağıdır. Aslında yargı 3 ayaklı bir sistemdir. Bir karar merci hakim, diğeri iddia makamı savcı. Üçüncü ise e, savunma makamı yani ada, e, avukatların bulunduğu kısımdır. Şimdi karar mercii devlete de taraf değildir. Devletten de bağımsızdır. Ama e, iddia makamı devlete taraftır. E, savunma ise e, ayrı bir e, ayak. Şimdi biz ne yaptık? E, karar merciğiyle yani tamamen tarafsız ve bağımsız olması gereken kurumla savcıları aynı çatı altında topladık devlet tarafını. Halbuki memurları değildir devletin yargıçlar. Bu yüzden yargıçların ayrı bir me mekanda toplanması lazım. Ayrı bir birimde toplanması lazım. Bunu yapmadık. Bu Mesela anayasa değişikliği bunu getirmedi. Sonra ne yaptı? Yürütmenin etkisini acaba azalttı mı? Dedik ya 7 üye evet. e, yürütme tarafından atanıyordu. Şimdi yürütmenin 22 üyeye çıkarıldı 7 üye. Üye sayısının artırılması olumlu olarak işaret edilebilir. Ama e, bu e, adayların nereden geldiği de son derece önemli. Tabi e, bakıyorsunuz e, bu e, şeye, anayasa değişikliğine. Bu üyeler yürütmenin hala Adalet Bakanı Başkan. Bu uluslararası belgelere aykırıdır. Yani uluslararası belgelerde hem Avrupa Konseyi bünyesinde hem e, yargıçların, Avrupa Yargıçların in, e, istişari belgelerinde e, bu husus açıkça düzenlenmiştir. Diyor ki ha, hakimler ve savcılar, hakimler diyor savcıları düzenlemiyor. Hakimler diyor e, kendi başkanlarını kendi seçmelidirler diyor. Ve aktif politikada olan kişiler burada yer almamakta Hele başkan olarak hiç yer almamalıdırlar diyor. Yani şimdi bakıyorsunuz Adalet Bakanı başkan. Zaten eleştiriyorduk bunu yine hiçbir şey değişmedi. Sonra bakıyorsunuz yine e, ne var e, burada? Müsteşar var gündemi belirleyen. E, Adalet Bakanı'nın e, yayınladığı bir takım kitapçıklarda gündemi artık e, Adalet Bakanlığı belirlemeyecek diyor ama anayasa değişikliğinden bu hiç anlaşılmıyor inanın. Hiçbir hükümde ve geçici maddesinde bu yok. Evet. Sonra bir başka husus e, bu kurulda... E, yücel yargıçları 10 tane yargıcı, üçü e, idari yargıç, 7'si birinci derecedeki e, adli yargıç. Tüm hakim ve savcılara seçtiriyorsunuz. Türkiye'de zannediyorum tam rakam bilmiyorum ama 11-12 bin civarında evet. yargıç var. 12 bin yargıç 10 tane yargıcı seçecek. Şimdi e, bu dışarıdan bakıldığında ne kadar demokratik diye görülebilir. <gülüyor> ama değil. Neden değil? Şu sebeple değil. E, çünkü e, yargıçların arasında bir derecelendirme var. Tecrübelerine göre, efendim mesleki konumlarına göre, aldıkları puanlara göre göre bir derecelenme var. Buna göre e, sınıflara ayrılıyorlar. Şimdi yüksek yargıçlar, beklentisi olmayan yargıçlar. Belli bir yere gelmiş yargıçlar. Uluslararası belgelerde diyor ki bu kurullarda bu yüksek yargıçları e, şey yapın, bulundurun diyor. O yüzden yani bir beklentisi olmasın politikacılardan e, yürütmeden vesaire diye. Şimdi siz e, 11 bin 12 bin yargıca 10 tanesini seçtiriyorsunuz. Sizce burada acaba etnik köken siyasi eğilimler acaba hiç e, ön plana çıkmayacak mı? Yargıçlar seçim e, sürecinde bulunmayacaklar mı? Kendi propagandalarını yapmayacaklar Kuşkusuz, mı? Tabii. Yargıcı siya Yargıyı siyasallaştırmıyor musunuz böylece? Ha bir de yine uluslararası belgelerde bir şey daha söylüyor. Diyor ki bu yargıçlar emsalleri arasından seçilir diyor. Bütün İngilizce metinler peers sözcüğünü kullanıyorlar. Peers emsaller arasından, denkleri arasından. Şimdi siz e, daha yeni mezun olmuş bir ilk senesi, e, bir senelik yargıca e, kıdemli yargıç seçtiriyorsunuz. Burada bir dengesizlik var. Bütün belgelerde bu var. Bu Venedik Komisyonu'nun belgelerinde de var. Efendim 2009'da yapılan efendim 2007'deki Avrupa Yargıçları'nın belgesinde de var. Denkleri arasından, emsalleri arasından seçilir diyor. Bunun da ortaya konması lazım. Yani e, böyle de bir dengesizlik var. Sonra bir bakıyorsunuz e, bu metin şeyde belgede yine. Hakimler Savcılar e, Yüksek Kurulu'nun belirlenmesinde 22 üyeyesiz çıkarırken e, burada e, başka şeyler de dikkate alınmalı. Örneğin bizim çok eleştirdiğimiz bir şey daha vardı. 82 Anayasasındaki en büyük zaafiyetlerden biri. Kararlarını gerekçeli vermiyor e, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu. Gerekçesi yok. Gerekçesi olmadığı için de niye bu karar o, sizin hakkınızda çıktı bunu anlamıyorsunuz. Evet bu yani sorunlu biraz... alanlardan biriydi gerçekten. Evet de. evet bu hatta o kadar ki bilgi hakkı kanunuyor hakkı çerçevesinde kurula başvuruluyordu. Buna rağmen kuruldan hiçbir şey çıkmıyordu. E, yani cevap çıkmıyordu. Şimdi bütün bunlara baktığınızda ortada sahiden bir sorun var. E, bu değişmedi. Yani aynen gerekçesiz karar çıkıyor. Sonra bir şey daha. E, eskiden 1961 Anayasası'nda e, Yüksek Hakimler Kurulu'nun kendi bağımsız e, şeyleri vardı. E, müfettişleri vardı. Yani Adalet Bakanı'nın memuru ha, hakimi e, denetlemiyordu. Teftiş etmiyordu. E, 82'de Adalet Bakanı'nın e, müfettişleri denetliyor e, hakimleri. Canım karar hakimler, savcılar yüksek kuruldan çıkıyor diyebilirsiniz ama bu denetim müfettişlerin tuttuğu raporlar son derece önemli kararlarda. E, o yüzden şimdi güya e, e, kurul... E, müfettişi var e, gibi bir evet. durum var metinde. Fakat o kurul müfettişlerinin bir kere kim tarafından atanacağı, nasıl atanacağı hiç belli olmadığı gibi kurul müfettişleri e, olana kadar diyor. adalet bakanı müfettişleri buna devam eder diyor geçici madde. Yani hiçbir zaman öngörmemiş. E, bir de onun ötesinde kurul müfettişlerinin bir e, hakim hakkında e, soruşturma açması için bakanın oluru lazım. Bakan hmm. istediğini olur verecek, istemediğini olur vermeyecek. Burada yani da Biraz bir başka... keyfiyet söz konusu. Tabii yani. kesinlikle keyfiyet fiyat söz konusu. Sonra bir başka şey daha. Yine e, bu o, şeyde, e, bu kurumda e, yargı denetimine açıldı. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararları deniyor. Hı. Şimdi şey e, meslekten atmak, e, ihraç kararları açıldı. Doğru. Ama Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu atama kararı veriyor. Er değiştirme kararı veriyor. Geçici yetki veriyor. E, kadro veriyor, vermiyor. O kadar çok kararı var ki siz bunların içinden bir tanesini ayıkladınız ve buna e, yargı yolunu açtınız. Yani yani bu durum e, gerçekten hani e, bazen reform gibi bir sözcük yakıştırıyorlar bu anayasa evet. değişikliğine. Ya reformun anlamını bilmiyorlar <gülüyor> e, ya da bu metni hiç okumamışlar. Ya yani ne yaptıklarını bu, bilmiyorlar. Bilmiyorlar öyle görünüyor. Yani hakimler savcılar yüksek kurulunda gerçekten çok ciddi sorunlar var. Bizzat Adalet Bakanı'nın da e, orada bulunmasından başlayarak. Anayasa Mahkemesi'ne bakıyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nde evet. bir başka e, sorun. Anayasa Mahkemesi'ne 17 üye yapılıyor. 17 üyeden 3 tanesini meclis seçiyor dolaylı olarak. Evet. Şimdi bu çok hani şöyle denir. İki tür yapılanma var Anayasa Mahkemesi üyelerinin belirlenmesinde. Birincisi yasama organlarından seçim ikincisi ise seçimle yani belirlenme ikincisi ise karma model. Yani yasama ve yargı arasında paylaşılarak üyelerin seçilmesi. Ancak Yani bu da Anayasa Mahkemesi'ni meşrulaştıran bir araç olarak görülüyor. Baştan beri Hı -hı. ben de birçok yazımda bunu yazdım. Evet. Ee, yasama organından. Üye seçilmesi. Bizde 61 Anayasası'nda vardı. Ee, yasama organından üye seçilmesi Anayasa Mahkemesi'nin yapısını bir parça e, daha meşru hale getir derken meşrudur. Yani bu o hiç tartışılacak evet, şey değil şey. Bunu 1960'larda dünya tartışmayı bıraktı. Biz hala 2010'da bunu tartışıyoruz. Böyle şey olmaz. Bu e, anayasa mahkemeleri meşru mudur tartışması 19. yüzyılın demokrasi anlayışının tartışmasıdır. Yani sadece aritmetik sayısal çoğunluklar değil bugün demokrasi. Bugün anayasal demokrasilerden söz ediyoruz. İktidar paylaşılmıştır. Yasama yürütme yargı elinde toplanmıştır. Bu kurumlardan biri de bir denetim aracı olarak Anayasa Mahkemesi'dir. Çinlik. Şimdi meclis seçiyor. Ama bakın nasıl seçiyor? Diğer karşılaştırmalı hukuk örneklerinde baktığınızda mesela Almanya. Bizimkiler tek bir hevesliler Almanya'ya. <gülüyor> evet. Almanya, bakıyorsunuz Almanya'da iki tane meclis var. Federal devlet olduğu için. Evet. Federal devletlerde çift meclis sorumluluğu var. Evet. Bunlardan bir tanesi millet meclisi. Diğeri ise senatör. Senato yani eyaletleri, o hı hı. E, temsil eden meclis. Şimdi e, bir kere yargıçlık önce iki meclisten de seçiliyorlar, sekiz tane bir tanesi, sekiz tane bir tanesi seçiyor. Şimdi milletçilikteki seçime bakalım. Millet meclisi nispi e, nitelik nispi e, çoğunluk sistemiyle mecliste bir seçim yapıyor, on iki tane üye seçiyor. O 12 üye bakın tüm e, siyasi partiler burada temsil ediyorlar ediliyorlar Nispi temsil sistemine göre yapılıyor bu seçim. 12 üye seçiyorlar bir yargıcın seçilebilmesi için o 12 üyeden 8'inin oyunu alması lazım. Evet. Geçin senatoya senatoda 3'te 2 çoğunluk diyor asla aşağıya inmiyor üçte iki çoğunluk bizde ne yapıyorsunuz birinci çoğun birinci oylama e, meclisin üçte iki çoğunluk 367 lazım ikinci oylama sal çoğunluk 276 lazım eğer hala çoğunluk sağlanmazsa 3. oylama basit çoğunluk basit en çoğunluğu. çok oy alan üyenin basit çoğunluğu şimdi hangi e, siyasi çoğunluk e, ilk turda üçte iki çoğunluk için uzlaşmaya çalışır ya da işte başka siyasi partlerinde dayanışmasına çalışır hiçbiri evet. böyle olunca bu ha, bir de şunu düşünün burada Türkiye'de yüzde on genel barajı var yüzde on genel barajıyla e, siyasi partiler, büyük siyasi partiler mecliste artı temsil ediliyorlar. Şu anda AKP %46 oy almasına rağmen parlamentoda %63 oranında temsil ediliyor. 2002 daha kötüydü. 134.4 oranında oyalıp parlamentoda %66 oranında temsil edildi. Yani Şimdi bütün seçim sisteminde seçim bir değişiklik yapmadan anayasa e, mahkemesine girmek biraz da zor tabii. Tamamen çoğunluk partisinin iradesidir bu. Aynı şekilde kamu denetçisinin seçiminde de öyle. İlk iki tur sanki göz boyuyor. İlk iki tur sanki üçte iki çoğunluk niteliği çoğunluk uzlaşma arıyormuş gibi. Üçüncü e, oylamada e, basit çoğunluğu e, alan seçiliyor. E, bu durumda tamamen siyasi partinin güdümünde. Küçük oyunlar da var. Mesela Türkiye Adalet Akademisi'nden de üye seçiliyor Anayasa Mahkemesi'ne. Evet. Türkiye Adalet Akademisi üyelerini kim atıyor? Bakanlar kurulamıyor. Kur Şimdi buna baktığınızda burada çok küçük oyunlar var. Bunlar şark kurnazlığı diye nitelendiriyorum artık. Ve tabii e, anayasanın yapılış yönteminde çok e, evet, aslında en var. temelde oraya da bakmak gerekiyor. En temel gerekiyor. orada yani... dayanıyor. Yani Bakın burada hiçbir siyasi partinin muhalefet partisinin oyu yok hiçbir yerde. Ve hiçbirinin katkısı yok. Desteği yok. Uzlaşma yok. Müzakere yok. Yani biz 2007'ye kadar anayasa değişiklerini böyle yapmadık. Hatta o kadar ki e, şu andaki başbakanı milletvekili seçtirecek anayasa değişikliğini bile biz e, nereden e, CHP'nin de katıldığı bir, e, bir toplu oylama, uzlaşma vardı. Evet anayasa değişikliğiyle yaptık. 2001 değişikliği. Bakın o reformdu. 95 değişikliği reformdu. Reform, Kometi evet. gibi Mesela 95 değişikliği, özgürlüklere bakalım isterseniz. Tabii, hem de oraya gelmiş oluruz. Tabii, 1995 değişikliğinde memurlara toplu görüşme hakkı verildi. Şimdi toplu sözleşme hakkı deniliyor. Öyle toplu görüşme hakkında yargı yolu kapalı değildi 95 değişikliğinde. Şimdi kapandı. Evet. <gülüyor> Yargı yolu yok. Ve komik durum da şu. Siz e, memurlarla devlet masaya oturacaklar. Anlaşamazlarsa bir komisyon var. O ok uzlaşma komisyonu. O komisyon ya da hakem komisyonu yeni adıyla. Hakem komisyonu e, karar verecek. Hakem komisyonunun nasıl atandığı, kim atıyor, üyeleri nereden geliyor hiç belli değil. E, ve bu konuda e, çok parlak değil. E, iktidar partisinin atama konusundaki e, e, durumu. Evet. O yüzden bunları nasıl atanacağı konusunda toplumda şüpheler uyanacaklar. Gayet doğal. Yani sonra, sosyal politika alanında özellikle bu istihdam stratejisiyle de beraber düşündüğümüzde bir geri evet. gidiş söz konusu. Evet evet sonra bakıyorsunuz bu kurum karar verecek sonra o karar kesin olacak nihai olacak. E, devlet uzlaşır mı o zaman? Tabii. Siz olsanız uzlaşır mısınız? Uzlaşmazsınız. Nasıl olsa sizin atadığınız bir komisyon var onun kararı nihai. memurla masaya oturduğunuzda uzlaşmazsınız. E bu da memura bir hak diye sorulamaz. Burada bir toplu sözleşme hakkı yok. Bir de daha ötesini söyleyeyim size. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin kararları var bu toplu sözleşme ve görüşmeye ilişkin evet. ve hatta greve dahi olur veren belli ölçülerde kararları var. Türkiye'nin mahkum ettiği, karaçay karar var mesela belediyesinin başvurusuyla. Evet. Bu var. Mesela deniliyor ki şimdi bir başka şey daha uyarma ve kınama cezalarına cezalarına karşı yargı yolu açıldı deniyor. Zaten İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi mahkumette açılmak zorundaydı. Başka yolu yok. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi iç hukukun bir parçası Anayasanın 2004 değişikliğiyle bizim yasalarımızın üzerinde Temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmeler ve mahkemenin kararları. Sonra yine e, mesela Yüksek Askeri Şura kararlarına ilişkin ha bu iyi yargı yolunun ama orada kısmi yargı yolu yine. Sadece e, meslekten ihraç kararlarına karşı yargı yolu. Yüksek Askeri Şura, şuran diğer kararlarına karşı değil. Mesela e, Askeri Yargı'ya ilişkin olarak Askeri Yargı'da da e, Anayasa Mahkemesi'nin 2009'da iki kararı var. Askeri Yargı'nın sınırlarını belirleyen evet. Anayasa Mahkemesi kararları anayasa değerindedir. E, evet. Yani var olanı tespit ediyor. Hiçbir gelişme yok bu. Dolayısıyla Sonra... bir reformdan söz etmek evet. mümkün değil. Bir şey daha belki zaman e, nasıl bilmiyorum ama bir şey Tabii daha buyurun. belki iki şey daha. Bunlardan biri eşitlik, eşitlik ilkesiyle ilgili olarak bakın kadınlara pozitif ayrımcılık getiriliyor deniliyor. Burada kadınlara falan pozitif ayrımcılık getirilmiyor. Yani e, ve deniliyor ki alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz diyor. Şimdi bu kadınlar için değil, erkekler için de olabilir. Kesinlikle. Yani e, ya da toplum başka bir kesim. Yani en azından sadece e, radikal bir örnek olarak veriyorum. Efendim işte erkekler daha e, hayat beklentisi daha kısa. O yüzden onlara daha artı e, yetkili şeyler verelim, haklar verelim dese erkek haklarını korur. Yani bu anlamda Türkiye'nin üstelik kadın hakları konusundaki sicili çok kötü. Çok, çok kötü dünyada evet. çok gerilerdeyiz. Yani bu konudaki raporlar, 2009 raporları çok olumsuz durumda. Hatta Türkiye bir de mahkum edildi aile içi şiddet sebebiyle, kadını koruyamamak sebebiyle. Ve hiç kimse sahip çıkmadı bu sürece. İlerleme Ve, raporlarında da. Evet var, orada konu. da var. Orada da var. Sonra mesela kişisel verilerin korunması. Size bir tek şey söyleyeyim. Kişisel verilerin korunması ile ilgili bu yeni getirilen anayasa düzen ...insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne aykırıdır. Birkaç yıl sonra mahkumiyeti beklesin Türkiye. Neden beklesin? Çünkü burada bir bağımsız kurul yok bağımsız kurul olmadığı zaman siz bu konuda tarafsız ve bağımsız bir kurul getirmediğiniz zaman e, bu sözleşmeye aykırıdır. Yani şu hüküm bize reform diye getirilen hüküm bu haliyle sözleşmeye aykırı. Bunu e, yani bilmemek mümkün değil, görmemek mümkün değil. Yani bunu o, bugün kabul etsek, yarın öbür gün evet, yarın mecbur bu, da iştirilecek. Evet, evet, Türkiye mahkum edilecek bu haliyle. Yani bakın, Türk dünya 1980'lerde en beğenmediğiniz Yunanistan bile 1980'lerde kişisel verilerin korunması ile ilgili hüküm getirdi. Anayasasına getirdi, yasalar, yasal düzenlemeler yaptı, tedbir aldı. Hatta o kadar ki artık sektörel olarak kişisel verilerin korunması sürecine girildi ve bu alan e, çok ciddi anlamda ayrıntılarıyla düzenlendi. Bizde bir kişisel verilerin koruma kanunu tasarısı var. Gelip gelip parlamentoya geri gidiyor. Yani ben acaba diyorum e, iktidar partisinin sayısal çoğunluğu yok mu bir yasayı çıkarabilmesi için e, diye düşünüyorum ki anayasa değişikliğine gitti. Değil mi? Yani bu pekala bir yasay, hani bu getirilsin ama yasal düzenlemeyle 2006'dan beri parlamentoya gelip gelip geri gidiyor. Yani bu bu alan düzenlenmek zorunda. Ama bu alan düzenlenmiyor. Türkiye'de çok ciddi bir kişisel verilerin e Ciddi anlamda e, kötüye kullanılması ve bu alanda kirlilik yaratılmasına ilişkin sorun var. İnsanlar telefon dinleniyor deniliyor. Efendim işte kişisel bilgilere ulaşılıyor vesaire. Çok ciddi e, infial yaşanıyor toplumda. Ha, doğrudur değildir. Bunu tartışmıyorum. Ayrı ama, bir konu. Ama, ama güvenceye alınması ama gerekiyor. Ama güvenceye alınmak zorunda. Güvenceye alınmak zorunda. Yani bu açıdan getirilen e, düzenlemeler ne temel hak ve hürriyetler alanında ne de yargı alanında bir gelişme yapmıyor. Bu 82 Anayasası'nın felsefesini pekiştiriyor. Güçlendiriyor. 82 Anayasası'nın felsefesini sefesinde ne var? Tersefesinde yürütmenin güçlendirilmesi var. Yürütme bazında Cumhurbaşkanı'nın güçlendirilmesi var. Yargının da yürütmenin emrine verilmesi var. Bu aynen korunmuş. Hiçbir değişiklik yok. Bir iki küçük şey var. bunun Bu da ana temayı değiştirmiyor. Ha şimdi Anayasa Mahkemesi kararı neyi değiştirdi diye bakarsanız. Şimdi çok hızlı bir şekilde ona Evet bakalım. 82 Anayasası'nın standartı çok düşük olduğu için yapacağı çok şey yok. Burada sadece... E şey için anayasa mahkemesi için e, üye seçiminde Yargıtay'dan işte askeri Yargıtay'dan üye seçilirken ancak bir aday için oy kullanılması hükmü getirilmişti. Bunu e, iptal etti. Sonra hakimler savcılar yüksek kurulu içinde aynı husus vardı. Yine sadece bir aday için oy verilmesi e, ve bunu iptal etti. Bir de yokten seçilecek üyelere hakimler savcılar yüksek kurulunda sadece hukuk e, öğretim üyelerinin seçilmesini, iktisat ve siyasal bilimler evet. dallarından seçilmeyi e, kaldırdı. Aslında bunu doğrusu ben tabii gerekçe henüz bilmedi, gerekçe, bilmediğim evet. ki Hangi gerekçeyle yaptığını ben de e, merak ediyorum. Çünkü üst kademe yöneticileri ya da e, yan branşlardan üye seçilmesi uluslararası belgeleri aykırı değil. Bunu neye dayanarak yaptığını Anayasa Mahkemesi bilmiyorum. Evet, Başta hakimler gerekecek. karar almalıdır ama e, yani pekala başkaları da olabilir bu kurullarda. Çünkü bunun gerekçelendirilmesi lazım. Diğerini e, işte bir aday için oy kullanılma zorunluluğu işte şeyde görüyoruz. Rektör atanmasında görüyoruz. Anayasa Mahkemesi için e, söylüyorum bunu. Evet. E, nasıl üç tane aday belirleniyor. İşte dün Marmara Üniversitesi'nden Marmara Üniversitesi'nden geldiğim için e, birazcık evet. e, benim e, vatanım orası. direktör <gülüyor> atanmasında en fazla o yalan e, üye Necrapur atanmadı. Üçüncü sıradaki üye atandı. Tıpkı bunun gibi yani bir şekilde bir tane üyeyi o listeye sokabilmek, o listede de sizin istediğiniz e, siyasi, siyasi çizginize yakın kişiyi atamak. Bunu engellemeye çalıştı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı bu noktadadır. Evet. yerinde de e, Anayasa Halkinler Hakimler Lüksek Kurulu'ndaki İptal. yine aynı şekilde tek aday için iptal dedi. Bu kez e, şimdi yargıda 10 e, tane üye seçilirken tüm yargıda e, bu, burada yine radikal grupları bir parça dışlamak. Görünürde sanki çok demokratik gibi görünüyor ama e, parlamentoya üye seçmiyorsunuz. Yüksek yargıya üye seçiyorsunuz. Burada e, sizin radikal siyasi grupların temsili değil, iyi yargıçların seçilmesi lazım. Adil yargıçların, tarafsız yargıçların evet. seçilmesi lazım. Buradaki kriterlerimiz farklı. E, o yüzden e, zannediyorum Anayasa Mahkemesi bu gerekçelerle bağımsızlığı sağlamak için iptal etti. Yani Anayasa Mahkemesi'nin zaten anayasanın standartı çok düşük olduğu için iptal e, alanı da sınırlı olacaktı. Bir de Anayasa Mahkemesi üzerinde çok siyasi baskılar var. E, bunu da göz ardı edemeyiz. Bu baskıları görmezden gelerek evet. Anayasa Mahkemesi'nin çalışması da mümkün değil. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Gerçekten teşekkür çok ediyorum. aydınlattınız bizlere Teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum hocam. Çok teşekkürler. Hocam. Evet, Doçent doktor Sultan Özel Türk ile anayasa değişikliklerini konuştuk. E, programımızın sonuna yaklaşmak üzereyiz. Bu seferki programımızda anayasa paketini uzun uzadıya tartıştığımız için şarkı arası veremedik. Zaten son dakikalardayız. Gündemin üzerinden gitmeye devam edelim. Arkasından programı kapatacağız. E, Slovakya'da kalmıştık. Slovakya Avrupa Birliği tarafından oluşturulacak ekonomik pakete ve e, Yunanistan özelinde oluşturulacak bir kurtarma planına destek vermeyi reddediyor üye devletlerin Slovakya üzerinde baskısı devam ediyor. Türkiye ile Sırbistan arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a yaptığı gezi sonrasında. Benzer şekilde Portekiz ile de bir anlaşma yapıldı ve bu anlaşma sonucunda yeşil pasaportlara uygulanan vize zorunluluğunun kaldırılması kararlaştırıldı. Türkiye'ye baktığımızda ilk 5 aylık veriler açısından cari açığın arttığını görüyoruz. Ekonomideki toparlanma ve emtia fiyatlarına bağlı olarak ilk 5 ayda geçen yılın ilk 5 ayına göre e, cari açığın %236 arttığını ve 17.4 milyar dolara kadar yükseldiğini görüyoruz. Avrupa Birliği içerisindeki önemli tartışmalardan bir tanesi de e, genetiği değiştirilmiş organizmaları içeren ürünlerin, GDO'lu ürünlerin üretimine ilişkin alınan, komisyon tarafından alınan yeni bir karar var. Bu kararda e, yeni komisyonerin biraz daha esnek davranmasının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz hafta gıda güvenliği konusundaki programımıza konuk olan İktisadi Kalkınma Vakfı uzmanı Özgür Bozçağ'ı ile programdan önce kısa bir görüşme fırsatım oldu. Kendisine e, bu konuyu sorduğumda e, o da aynı şekilde komisyonların değişmesinden kaynaklanan bir esneklik olduğunu ancak e, biyosfere ve biyolojik çeşitliliğin ulusal sınırlarla kısıtlanamayacağını örneğin Hollanda'da açılan bir e, GDO'lu ürün arazisinde yer alan ürünlerden işte kelebeklerin böceklerin diğer çöpülen hayvanların alacağı Partikülleri başka ülkelerdeki e, tarım alanlarına taşıyabileceklerini ve bu şekilde e, çeşitliliğin değişime uğrayabileceğini, e, benzer durumların ortaya çıkabileceğini. Kendisi bana iletti. Dolayısıyla bu tartışmaların yakından izlenmesi gerekiyor. Bazı üye devletler gdolu ürün üretimini artırmak isterken bazı üye devletler bunun dışında kalmayı tercih ediyorlar. Yani Türkiye'nin de bunu yakından takip etmesi gerekiyor. Yeni kararlar alınmak üzere çünkü bakanlık tarafından. Estonya 1 Ocak 2011'de Avro'ya geçecek. Avro alanı genişlemeye devam ediyor. Burada Maastricht kriterleri tartışmalar konulardan bir tanesi acaba bu e, özellikle kriz sonrası Maastricht kriterleri biraz gevşetilsin mi gevşetilmesin mi tartışmaları vardı biz de bu stüdyolarda bu konuyu gündeme getirmiştik e, son olarak 13 Temmuz'da yapılan toplantıya geri dönersek üst düzey siyasi diyalogta Türkiye ve Avrupa Birliği arasında gündem maddeleri bu siyasi diyalogun güçlendirilmesi enerji ve çevre politikalarında işbirliği sağlanması ve anayasa değişiklikleri başta olmak üzere siyasi kriterlerde gündem maddelerini bunların oluşturması bağlamında Üyelik perspektifi ne kadar e, vurgulanmış olsa da aslında üyelik perspektifinden biraz uzak olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü esas sorunlu olan alanlar olan Kıbrıs ve Fransa e, bu toplantının gündeminde yoktu. E, artık programımızı kapatabiliriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi günler dileriz. Hayal tacirleri Türkiye ve AB ilişkileri Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Can Mindek ve Zeynep Özel